1660 numaralı konu, Hazreti Peygamberin sıkıntı sırasında okuduğu ve Abdülmuttalib oğullarına öğrettiği dua, Allah'ın Resulü üzüntülü olduğunda, ya hayu ya kayyüm, senin rahmetine sığınıyorum, diye dua ederdi.